Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselam anâ Resûlillah. Tavuta ve şeytana itaat etmek, peygambere itaat etmek, ibadet anlamına gelir mi? İtaat, söz dinlemek, boyun eğmek, verilen buyruğa uymak anlamına gelmektedir. İbadet etmek ise yine boyun eğmek, itaat ve kulluk etmek anlamına gelir. Yani birbirine çok yakın anlamlar ifade etmektedir. Terim olarak ise ibadet Allah'a saygı, sevgi, şükür ve minnet duygularını ifade etmektir. Yani ibadet şekilde bir takım ibadet şekilleriyle namaz gibi, zikir gibi, sadaka gibi şeylerle davranışlarla saygı ve sevgisini, minnetini, hürmetini, şükrünü ifade etmektir. Her itaat, ibadet olmaz. Yani caiz olan itaat ve haram olan, şirk olan itaat aynı değildir. İnsanlar çalıştıkları iş yerlerindeki patronuna itaat edebilir ve bu caizdir. Hocasına itaat edebilir. Ancak şeriata muhalif bir şey emredilir ve buna uyarsa caiz olmayan itaati yapmış olur. Örneğin bir şeyhe ister şeriata uysun, ister uymasın, her halükarda itaat eder ve dediklerini yaparsa bir insan ne yapmış olur? Ona ibadet etmiş olur. Peygambere itaat İbadet anlamına gelmez. Çünkü Peygamber'e itaat bizzat Rabbimiz tarafından emredilmektedir. Ve o zaten sadece Allah'a ibadet etmeye çağırdığı için ona itaat, Allah'a itaat etmek anlamına gelmektedir. Bakara Suresi 256. ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. La ikraha fid dini Estağfurullah. Ra ikra la din Dinde zorlama yoktur. Kad tebeyyene rüştü minel gayy. Artık hak ile batıl birbirinden ayrılmıştır. Femen ya yakurbut tağuti. kim tağutu inkar edip ve yu'min billahi Allah'a iman ederse fekat istemsike bil urvetil vusqa kopmak bilmeyen Lendfisa mela kopmak bilmeyen sapa sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allahüzzamim unalim, Allah işitendir bilendir. Buyruluyor. Burada hemen yekfur bir ifadesi, yani kim tağutu inkar ederse ve Allah'a iman ederse. Burada tağut şeytan anlamına gelebilir. Allah'ın emirlerini yasaklayan, azmış insanlar olabilir. Allah'ın emirlerini tanımayıp şeytani düzenleri hakim kılmaya çalışan sistemler olabilir. Allah'a ibadetten alıkoyan şeyler olabilir. Yani bunları inkar etmek. Bunların emirlerini Allah'ın emirleri karşısında reddetmek. En azından Hiçbir şey yapamıyorsa kalpten bunları reddetmek, kabul etmediğini ortaya koymak ve Allah'a iman ettiğini ortaya koymak demektir. Burada bu ayetten şunu anlıyoruz, yani tağut'a ibadet demiyor Rabbimiz. Bakınız, kim tağutu inkar ederse, vemen yakfur bi tağuti, yani kim tağutu inkar ederse, işte burada. İnkar etme, yani ona, onun emirlerine, onun söylemlerine itaat etmeme, Allah'a iman etme anlamı taşımaktadır. Şeytanın vesveselerine uymak ayrı, ona itaat etmek ayrıdır. İnsanlarımız genelde vesveseye uymaktadır. Burada yapılan ona ibadet etmek anlamına gelmez. Sadece vesveseye kapılmak, onun adımlarına e, ayak uydurmak anlamına gelir. Çünkü Rabbimiz Nur Suresi 21. ayette şöyle buyurmaktadır. Estağfirullah Ya eyyühellezine amenü Ey iman edenler La tettebi'u hutuvatiş şeytan Şeytanın e, adımlarına uymayınız ayaklarınızı uymayınız onun adımlarına uydurmayınız. Ve men şeytan kim şeytan adımlarına uyarsa yamuru bil faksha münker bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Yani burada şeytana tabi olmak, bunun vesvesesine kapılma'nın e, hayasızlığa ve kötülüğe götüreceği ifade edilmektedir. Burada. Dikkat ederseniz ayetin başında Ey iman edenler ifadesi geçiyor. İman edenlerin de şeytanın vesvesesine uyabileceği, onun adımlarını takip edebileceği anlamı çıkmaktadır. Yoksa burada kastedilen şeytana ibadet anlamı taşımaz. Sadece onun adımlarına uymak, ister istemez adımlarına kapılmak, gaflet ile onun yolunu takip etmek ve vesvesesine kapılmak demektir. Yani e, itaati sözün özü e, kısımlara ayırmak gerekiyor. E, bütün itaatler ibadet anlamı taşımaz. Bunu yerli yerince anlamak lazım. Aksi halde e, insanların hiçbir kimseyle bir iş yapabilmesi mümkün olmaz. Her şey ibadet anlamına gelir, Allah'a şirk koşmak anlamına gelir. Bu da doğru olmaz. Yani caiz olan itaat vardır, haram ve şirk olan itaat vardır. Bunları birbirinden ayırmak gerekmektedir. Velhamdülillahi Rabbil alamin.